''Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.'' ''Peygamber, ey Rabbim kavvim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi.'' dedi. ''Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.''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 muhakkak ki takip edileceksiniz diye ettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Dedi ki, bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık.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 Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Alt kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.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 Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi Onlar şu aybi yalanladılar Derken gölge gününün azabı onları yakaladı Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı Şüphesiz bunda bir ibret vardır Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır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 Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir Nem suresi Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla tasin Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir Kur'an namazı dostoru kılan,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 Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran Sizin gizlediğiniz ve açıya vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye Şeytan onları yoldan çıkarmış Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır Büyük arşın sahibidir Süleyman hüt, hüt e şöyle dedi Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz Benim şu mektubumu götür onlara at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 Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini topyekün helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanlarıysa kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik.